Allah'ın şaytanı rejim. İsmi Allah'ın Rahman ve Rahim. Alhamdülillah, Rabbi Al-Azim. Assalatu ve salamu alaikum yarateyin el övriyne ve laaikirin. Wei la jami'l anbiyae ve mu'taleen. Wei devam Allah'ın ayetlerini okuyup. Cevap vermeye çalışıyoruz. İmanımızı tazelemeye çalışıyoruz. Allah ile olan ahdımızı yenilemeye çalışıyoruz inşallah. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah'a hainlik yapmayın. Resulüne hainlik yapmayın. Emanetlerinize hainlik yapmayın. Allah'ın kitabı emanet olarak bırakılmış. Kainlik yapmamak için onu okumak lazım, dinlemek lazım. İmana dönüştürüp, aklaka dönüştürüp, amele dönüştürmek lazım. Eğer onu terk edersek, dinlemeye, okumaya, anlamaya çalışmazsak, emanetlerimize, emanetimize, Resulullah'ın bıraktığı bir emanete hainlik yapmış oluyoruz çünkü kainlerden olmamak için Rabbimizin vahyini okuyoruz dinliyoruz hep beraber imanımızı Allah ile olan ahdimizi tazelemeye, yenilemeye çalışıyoruz inşallah. Evru Billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ata Emrullahi fela te'aciluhu subhanahu ve ta'ala amma Allah'ın azabını, emrini acele istemeyin. Allah'ın emri gelir. Eğer Allah'ın vahyine iman etmezseniz o azap mutlaka gelir. Hiç acele etmeyin. Allah Sübhandır. Her türlü noktanlıktan münezzehtir. Bütün kemal sıfatlarıyla mutasıftır. Allah onların çirk koştukları şeylerden münezzehtir, belidir. Allah gökleri ve yerleri hak ile yaratmıştır. Bir muradı vardır. Boş ve gereksiz yere yaratmamıştır. Mutlaka bir muradı vardır. Eğer birileri bunu anlamazsa, Allah'a şirk koşmuş olur. Allah bunu boşuna yaratmışlarsa, Allah'a şirk koşmuş olur. Biz insanı bir mütfeden yarattık ama o Rabbine karşı apaçık bir hasım olmuştur. Rabbini dinlemek yerine, anlamaya çalışmak yerine, onun ayetleriyle, vahyiyle mücadele eder. Allah bizi ile mücadele edenlerden eğlenmesin. Vahyini dinleyip iman edenlerden eylesin. En kötü şey nedir? Onu size haber vereyim mi? Bilgisi ilmi olmadığı halde, Rabbinden bir bilgi almadığı halde, insanları yoldan çıkarıp, kendi hevasına göre yol gösterip, insanları saptıranlardır. Onlar hem kendi günahlarını yüklenirler, hem de saptırdıkları kişilerin günahlarını yüklenirler. Melekleri o, Kendine zulmedenlerin üzerine gönderdiklerimizde, onların canlarını alırken, onlar teslim olduklarını söyleyerek cevap verirler. Biz kötülük yapanlardan değildik derler. Melekler onlara, muhakkak ki Allah sizin neler yapmakta olduğunuzu bilendir derler. Onlar cehennemliktir, onlara cehennemin kapıları açılır, kapıdan girin denir. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. Allah'ın ayetlerine, vahine karşı müstekbil davranan, büyüklenen kimselerin yeri ne kötüdür denir. Takva sahipleri ise onlara size ne indirildi diye sorulduğunda onlar Rabbimiz hayri indirmiştir hayr Rabbinden bilenler takva sahipleridir. Hayır Allah'ın indirdiği, Allah'ın vahyettiğidir. Böyle mühdin olan, güzel olanlar için hem dünyada bir mükafat vardır, hem de ahirette. Ahiret yurdu elbette ki onlar için daha hayırlıdır. Mütakillerin varacağı yurt ne güzeldir. O mütakillerin varacağı yer adın cennetleridir. Altından ırmaklar atan ad cennetleri onlar için orada istedikleri her şey vardır. İşte Allah mütakileri böyle mükafatlandırır. Onlar ki melekler onların canlarını tertemiz alırlar. Derler ki Allah'ın selamı üzerinize olsun. Girin cennete yapmış olduğunuz güzel amellerden dolayı. Melekler ruhlarımızı alırken, biz yanlış yapmıyorduk deyip kendi kendini kandıranlardan eğlenmesin. Amin. Allah bizi müttakillerden eylesin. Amin. Melekler canımızı alırken Allah'ın selamı üzerine olsun dediği kullarından eylesin. Amin. Resullerimize düşen sadece bir tebliğdır. Biz her ümmete mutlaka bir Resul göndermişizdir. Her bir Resulü gönderirken onlara söylediğimiz şey, sadece Allah'a abd olun. Tağutun fitnesinden sakının. Allah'tan başka her ne varsa o fitneden sakının. Bir tek Allah'a abd olun. Allah kime hidayet vermişse o Allah'ın hidayeti üzeredir. Kimi de deralette bırakmışsa, kim Allah'ın hidayetiyle hidayet bulmadıysa o da deralette kalmıştır. Deralette kalmak onların üzerine hak oldu. Allah bizi Allah'ın hidayetiyle hidayete erenlerden eylesin. Amin. Allah'ın hidayetinden vahyinden kaçıp deralette kalanlardan eylemesin. Amin. Biz herhangi bir şeyin olmasını dilediğimizde bizim emrimiz sadece ona ol demektir. O da hemen olmaya başlar. Göklerde ve yelerde ne varsa hepsi Allah'a secde ederler. Bütün canlı mahlukat ve melekler de secde ederler. Onlar Rablerine karşı asla büyüklük taslamaz, müstekbir olmazlar. Allah onlara neyi emretmişse, emrolundukları şeyleri yerine getirirler. Onlar, hekmi üzerinde geçerli olan Rablerinden, Korkarlar. Eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle yakalasaydı arz üzerinde, yer üzerinde tek bir canlı varlık bırakmazdı. Ama Allah onları erteler. eceleri gelinceye kadar onları geçindirir o an geldiğinde, o ne bir saat ileri, ne de geri alınır. Muhakkak ki biz, senden önce de, her ümmete bir Resul göndermişizdir. Ama şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Şeytan onların, velisi oldu, onlar şeytana veli oldu, dost oldu. Onlar için elin bir azap vardır. Biz bu kitabı sana onların ehtiraf ettikleri şeylerde onlara beyan edesin diye indirdik. Bir de iman edip hidayette olmak isteyenler için rahmet olarak indirdik. O nankör olanlar, onlar Allah yolundan saptıranlardır. Onlar her ne bozgunculuk yapmışlarsa, onların günahlarının üzerine onu da ilave ederek, onlara azap hak olmuştur, azaplarını ziyadeleştirmişlerdir. İnsanları dirteceğimiz gün, her kavimden, her ümmetten, kendilerinden, onların üzerine bir şahit getiririz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getiririz. Sana bu kitabı her şeyi beyan etmen için indirdik. Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olsun, rahmet olsun, hidayet olsun diye indirdik. Muhakkak ki Allah, adaletle emretmeyi, iyilik yapmayı, akrabalara ikram etmeyi, vermeyi emreder. Aşırı gitmeyi, föhşi, kötülükleri, azgınlık etmeyi de yasaklar. Allah size vahaz eder, düşünersiniz diye, tezekkür edersiniz diye, aklınızı kullanasınız diye. Herhangi bir konuda, ahitleştiğinizde Ahdınızı yerine getirin. Yeminlerinizi sağlam bağladıktan sonra orayı bozmayın. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Yeminlerinizi aranızda aldatma vesilesi yapmayın. Ayaklarınızı sağlam bastıktan sonra ayaklarınız kaymasın. Sonra kötü bir acı tadarsınız. Allah'ın ahdini, Allah ile ahetleştiğinizde onu az bir bedelle satmayın. Eğer bilmiş olursanız, Allah katında bu sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdakiler tükenir ama Allah'ın katındakiler bakidir. Sabredenleri muhakkak ki mükafatlandırırız onlara daha güzel bir ecirle karşılık vardır. Her ne yapmışlarsa. Mümin, kadın olsun, erkek olsun. Kim salih bir amel işlerse, muhakkak ki onu güzel bir hayatla yaşatırız. Mutlaka yapmış oldukları amellerin daha güzeliyle onlara mükafatını veririz. Kur'an okunduğu vakit, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Muhakkak ki şeytanın gücü, kuvveti, saltanatı imam edenler üzerinde evet, hiçbir şekilde yoktur. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Onun hakimiyeti sadece onu dost edinen, veli edilenleredir Onlar şeytani Allah'a şirk koşarlar. Belki bu revületi izah etmek gerekir. Kur'an okunduğu zaman taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Allah'a sığınırım de demedi. Yani dilinle söyle demedi. Bu sığınmayı yap dedi. Sığınmayı nasıl yapmamız gerekir? Bu Rabbimin kelamıdır. Rabbim bunu bana söylüyor. Rabbim bunu bana vahyetmiş dediğimizde şeytan orada bulunmaz. Ama bakalım ne söylemiş? Aklama uyuyor mu, uyumuyor mu? Ya da benim de bir fikrim var. Eğer fikrime uymazsa onu fikrime uydurmaya çalışırım. İşte şeytandan Allah'a sığınamadık demektir bu. Bir de şeytanın müminler üzerinde, Allah'a tevekkül eden müminler üzerinde herhangi bir salsanatı, gücü yoktur dedi Allah. Kimin üzerinde gücü var? Şeytanı dost edilmiş olanların üzerinde gücü var dedi. O kendisi onu dost olarak seçmiş, onu dinliyor. Eğer onu dinliyor, Rabbini dinlemiyorsa, araya koyuyorsa Allah onlara müşrik dedi. ''Onlar şeytani Allah'a şirk koşar.'' dedi. ''Onlar müşriktir.'' dedi Allah. Allah'ın ayetlerini hafife almamak lazım. Yani yok şeytan bana böyle mi sözse verdi? Şeytanın peşine takıldım. Yok kendime güç yetiremedim. Sen şeytani dost edilmişsin demektir. Onun peşinden gidiyorsun demektir. Rabbine iman etmemiş, ona tevekkül edememişsin demektir. Allah bizi müminlerden eylesin. Amin. Salih amel işlemlerden eylesin. Amin. Allah bizi kıyamet günü mükeffatlandırdığı kullarından eylesin. Allah'ın kelamını, Kur'an'ı okurken kovulmuş şeytandan Allah'a sığınanlardan eylesin. Amin. Allah bizi şeytani veli edinenlerden eylemesin. Allah bizi gerçek manada iman edip Rabbine tevekkül eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizi şeytanın vesvesesine taviz verip, onu dinleyip, şeytani Allah'a şirk koşanlardan eylemesin. Allah'ın size rızık olarak verdiklerini yiyin. Temiz olanlarından yiyin. Helal olanlarından yiyin. Allah'ın nimetlerine şükredin. Eğer siz Allah'a kul olmayı kabul ediyorsanız, Rabbinize şükredin. Allah size şunları haram kılmıştır. Ölü hayvan, leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvan. Eğer bir kimse zor durumda kalırsa, mecbur kalırsa, sınırı aşmamak kaydıyla ondan yiyebilir. Muhakkak ki Allah, gafur ve rahim olandır. Allah'a yalan yere iftira atıp şu halaldır bu halaldır demeyin. Böyle şeyler söylemeyin. Eğer söylerseniz Allah'ın üzerine yalan yere iftira atmış olursunuz. Muhakkak ki Allah yalan yere iftira atanlar asla felah bulmazlar. Onlar için elin bir azap vardır. Kim iman ettikten sonra, imandan sonra kafir olursa, inkar ederse kalbi imanla doluyken zorlandığı halde diliyle bunu biri söylemesi müstesnadır yalnız. Onlar için büyük bir azap vardır. Allah ona gazap etmiştir. Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Onlar dünya hayatını ahirete tercih etmiş, dünya hayatını ahiretten daha çok sevmişlerdir. Bundan dolayı imandan sonra küfre düşmüşlerdir. Muhakkak ki Allah çarkılda gürhunu hidayete erdirmez. Allah bu kimselerin kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Kulaklarına işitmelerine de görmelerine de mühür vurmuştur. Bunlar gafillerdir. Muhakkak ki bunlar ahirette hüsrana uğrayanlardır. Demek ki bir de imandan sonra küfür varmış. Neden kafir oluyor? Dünya hayatını ahirete tercih ediyor. Dünyayı ahiretten daha çok sevince kafir oldu dedi Allah. Böylelerine Allah gazap etmiştir dedi. Ahirette hüsrana uğramışlardır dedi bunlar. Yoksa ben iman ettim deyip kurtulacağımızı izlan etmeyelim. Son nefese kadar mutlaka imanımızı korumamız, muhafaza etmemiz bir mümin olarak Allah'a kul, abd olarak yaşamaya çalışmamız gerekir. Nefis de, şeytanla sürekli bir cihad, sürekli bir mücadele gerekir. O savaşında Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uhud şehitlerini defnederken elini açıp dua ediyor. Ya Rabbi ben bunların mümin olduğuna, mümin olarak yaşadıklarına mümin olarak yolunda can verdiklerine şahidim ya Rabbi dedi. Hazreti Ebubekir soruyor: Ya Resulallah, bize de şahit olmuyor musun? Sadece onları ayırdın. Hayır dedi. Size şahit olmuyorum, olamam. Çünkü siz hala yaşıyorsunuz. Son nefeste hiç kimse ne olacağını bilemez. Bugün böyledir, yarın hiç kimsenin hadi belli olmaz. Onun için eğer biri o imanla gitmemişse ona şahitlik yapılmaz. Onun için endişe etmemiz gerekir. İmanımızı koruyup muhafaza etmemiz gerekir. Asla gevşemememiz gerekir. Muhakkak ki senin Rabbin cahilliğinden dolayı kötülük yapıp sonra tövbe edenleri sonra da kendini ıslah edenleri rahmetiyle karşılar, merhametiyle Aşılar çünkü senin Rabbin gafur ve rahimdir. Yanlışımız ne olursa olsun, günahımız ne olursa olsun, Rabbimizin gafur ve rahim olduğunu unutmuyoruz. Tövbe ediyor, istiğfar ediyor, Rabbimize sığınıyoruz ki, Rabbimizin vadi vardır. Kötülüğü ne olursa olsun, günahı ne olursa olsun, tövbe edip kendini islah etmeye çalıştığında, Rabbini gıfır ve rahim olarak bulur buyuruyor. Rabbinin yoluna hikmetle güzel sözle, güzel nasihatle davet etti. Mücadeleni en güzel şekilde yap. En güzeli mücadele en güzeliyle yapılandır. En güzel mücadele, Allah'ın ayetleriyle, vahiyyle yapılandır. Muhakkak ki senin Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer bir ceza verecekseniz, sadece onun misliyle ceza verin. Andolsun ki eğer, ceza vermeyip sabrederseniz işte bu sabredenler için daha hayırlidir. Sabredenler için hayırlı olan budur. Sen sabret. Senin sabretmen de ancak Allah'ın yardımıyladır. o zulmedenlere karşı mahzun olma. Onların kurdukları hilelerinden dolayı gönlün daralmasın. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah, mühsillerle beraberdir. Allah bizi kötülüğe, ceza yerine affedip sabredenlerden eylesin. Allah bizi takva sahiplerinden eylesin. Amin. Allah bizi mehsimlerden eylesin. Amin. Rabbinin yoluna en güzel sözle Allah'ın kelamıyla davet edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi hidayete vesile olanlardan eylesin. Allah'ın vahide cihadını yapanlardan eylesin. Amin. Hem nefsine karşı, hem şeytana karşı, Amin. hem küfre karşı Allah'ın vahide cihadını yapanlardan eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim İnsanların hesabı yaklaştı. Onlar gaflet içinde dönüp duruyorlar. Onlara Rablerinden gelen nasihati, üyüdü unutup oyuna, elinceye dalıyorlar. Rabbinin ayetlerini alaya alıyorlar. Onların kalpleri vahhimize karşı ilgisizdir. Evet, onlar zalimlerdir. Senden önce hiçbir peygamber göndermedi ki ona şöyle vahyet demiş olalım. Sadece bana Abdul'un ve sadece bana kul olun, benden başka ilah yoktur. Ona dememiş olalım. Bütün peygamberlere söylediğimiz budur. Allah'tan başka ilah yoktur, sadece bana abdolun. Muhakkak ki her nefis ölümü tadacaktır. Mutlaka sizi hayırla da, şerle de imtihana tabi tutar deneriz. Sonra dönüşünüz bize ver. Bu süre Enbiya suresidir. Allah burada peygamberlerini fikir ediyor. Eyyub'i de hatırla buyurdu. O kendisine dokunan o musibetten sonra Rabbine yönelip şöyle nida etmişti. Sen Erhamer Rahim insin. Biz de onun duasına icabet ettik. Onun üzerindeki o sıkıntıyı, zararı kaldırdık. Ona ehlini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. Tarafımızdan bir rahmet olsun diye. İbadet edenlere de bu bir üyüt, bir nasihat olsun diye. Bizi de bir zarar dokunursa, evet, Rabbimize yönelip, Sen erhamen rahiminsen ya Rabbi. Özerimdeki bu sıkıntıyı kaldır diye dua etmemiz lazım. Allah müminlere ürüt olsun derken, müminler de bu ürütüü alsın, onlar da böyle dua etsinler. Bununla beraber bunu Allah'a mal etmesinler. Ne desinler? Evet. Ben sıkıntıdayım, dardayım, itiraz ettiğim imtihana itiraz ettiğim için değil. Ama sen Erhaner Rahim'isin. İsmail, İdris ve de hatırla. Onları da zikret. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar salihlerdendi. Rabbimizin bizden istediği şey neymiş? Sabretmekmiş. Salihlerden olmakmış. Kendimizi, nefsimizi islah etmekmiş. Zülünü de hatırla. Yunus'u da hatırla. Kavbinden gazaplanarak gitmişti, kavmini terk etmişti, kendisini asla sıkmayacağımızı zannetmişti. Evet. Balık onu yutturunda, karanlıklar içinde, cunumat içinde şöyle iddia etmişti: En la ilaha illa en Subhan ke kuntu Senden başka ilah yoktur, ilah olan sensin, sen Subhansın. Ben senin hatalı, kusurlu, günahkar kurunum. Subhan bir seksensin. Ben hata işledim. Yanlış yaptım ya. Ben kendime zulmettim. Zalimlerden oldum. Kendine zulmedenlerden oldum dedi. Biz de ona icabet ettik. Duasını kabul ettik. Kendisini o sıkıntıdan, balığın karından, o karanlıktan kurtardık. Biz müminleri böyle kurtarırız. وَكَزَا لِكَ نَجْدِ Biz müminleri böyle kurtarırız. Müminler sıkıntıya, dara düştüğünde, karanlığa düştüğünde, zorda kaldığında, söylemeleri gereken bu duadır. Nedir? لَا اِلَهَا illa اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّ كُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ demeleri lazım. Allah müminlerin duasına böyle icabet eder. Allah'ın vali haktır. Biri dardaysa mutlaka bu duayı, Yunus Aleyhisselam'ın bu duasını yapması gerekir. Allah onu sıkıntıdan, karanlıktan, dardan, nefsinin karanlığından kurtarır. Zekeriya'yı da hatırla. O Rabbine şöyle nida etmişti. Ya Rabbi beni yalnız bırakma. Evladım yok, sen varışların en hayırlisisin Biz de ona icabet ettik, kendisine Yahya'yı hibe ettik dörcesi çocuk doğurmaya elverişli olmadığı halde dörcesini çocuk doğurmaya elverişli kıldık. Geçek şu ki Allah'ın Resulleri onlarla beraber olanlar hayırlara koşarlar. Hayırlarda yarışırlar. Bununla beraber asla emin olmazlar. Hem ümit ederek hem de Korkarak bize dua ederler. Bize karşı hürmet sahibidirler, edeb sahibidirler. Allah bizi nebilerine, Resullerine tabi olanlardan eylesin. Allah bizi onlar gibi sabredenlerden eylesin. Salihlerden eylesin. Dara günde, sıkıntıya düştüğünde Rabbine yönelip dua edenlerden eylesin. Amin. Rabbim sen Erhaner Rahim'insin diyenlerden eylesin. Amin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin diyen kullarından eylesin. Amin. Rabbinin duasına, davetine icabet ettiği kullarından eylesin. Amin. Rabbine karşı edepli olan, hürmetli olan kullarından eylesin. Amin. Ümitle, korkarak, haşiyetle dua edenlerden eylesin. Amin. Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için, hayırlarda koşan, koşuşturan, Amin. yarışan kullarından eylesin. Amin. Muhakkak ki insanlar, bir tek ümmetti, bir tek ümmettir bunlar beraber. Ve ben sizin Rabbinizdim kulluğu bana yapın bana abdılın onlar Allah'ın kendilerine vahyettiğini aralarında parçaladılar ve onların hepsi de bize dönecekler hesabı bize verecekler her kim ki mümin olarak salih amel isterse onun yaptığı çalışmalar karşılıksız kalmaz muhakkak ki Herkesin amelini yazar. O müminler, kıyamet günü cehennemin o oğurtusunu işitmezler. Onlara arzuladıkları her şey vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. En büyük korku bile onları mahsul etmeyecek. Onları melekler karşılayacaktır. İşte bu sizin o vaat mutluluk gününüzdür denir. O gün semayı, gögü başka bir hale döndürürüz. Kitabın sayfalarını dürer gibi gökleri düreriz. İlk yaratıldığı gibi onu tekrar eski haline döndürürüz. Mahakal ki biz istediğimizi yaparız. Bu kendi üzerimize aldığımız bir vaattir. Bismillahirrahmanirrahim. قَبْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Bu müminin suresidir. Müminler muhakkak ki felah bulmuş, kurtuluşa ermiş, saadete ermiştir. Kimdir bu müminler? Allah müminleri tarif ediyor. Ben iman ettim demek ki kimse mümin olmuyor. Allah mümini tarif ediyor. Müminler o kimselerdir ki Namazlarını huşu içinde kılarlar. Namazlarını haşyet içinde, Allah'ın huzurunda huşu içinde kılarlar. Onlar faydası boş şeylerden yüz çevirirler. Dünyası için, ahireti için faydası olmayan şeylerden yüz çevirirler. Onlar sekatlarını verirler. Temizlenmek için verirler namuslarını, özlerini muhafaza ederler. Kendi dövgüleri müstesna. Onlar emanetlerine riayet ederler. Allah'a verdiği sözü yerine getirirler. Söz verdiklerinde de ahitlerine sadakat gösterip ahitlerini yerine getirirler. Namazlarını muhafaza ederler. Namazdayken kendini muhafaza ederler. Namazlarını daimi olarak sürekli kılırlar. Bir kılıp bir bırakmazlar. İşte bunlar varislerin, cennetin varislerinin tak kendileridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklar. Orada ebedi olarak kalacaklar. Allah bizi gerçek manada müminlerden eylesin. Amin. Huşu içinde haşyetle Rabbinin huzurunda durup namazı ikame edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi boş şeylerden, faydasız şeylerden, yüz çevirenlerden eylesin. Amin. Allah bizi temizlemek için zekatını verenlerden eylesin. Amin. Allah bizi ırzını, namusunu muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi emanetine hainlik yapanlardan eylemesin. Ahdine vefa gösterenlerden eylesin. Amin. Allah bizi namazlarını muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Daimi olarak, sürekli olarak Allah'ın huzurunda duranlardan eylesin. Amin. Allah bizi cennetin varisleri eylesin. Amin. Ey Allah'ın Resulü! Temiz ve güzel olan, hoş olan şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Muhakkak ki ben yaptıklarınızdan haberdarım. Her ne yaparsanız onu bilirim. Geçek şu ki sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Bana karşı takva sahibi olum. işlerini kendi aralarında bölük parça parça edenler, dinleri parça parça edenler, her biri kendisindeki parçayla sevinip şımardı. Onları belli bir zamana kadar kendi şaşkınları içinde bırak. Ama o kimseler ki, takva sahipleridir, Rablerinden haşyet duyarlar, titrerler. Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Onlar kimseyi Rablerine ortak koşmazlar. Allah'ın vahyinin yerine başka şeyleri koymazlar. Verilmesi gereken şeyleri Allah neyi ver demişse de ondan verirler. Onların kalpleri Allah'ın huzurunda titreyip çarpar. Onlar Rablarına döneceklerinden dolayı titrerler. Onlar hayırda müsabaka yapanlardır, hayırda koşuşturup misalaka yapanlardır. Onlar sabıkundur, öne geçenlerdir. Hiç kimseye nefsinin gücünden fazlasını teklif etmeyiz. Allah hiç kimseye zulmetmez. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Muhakkak ki sen onları sirat-ı müstakime davet ediyorsun. Ama ahirete inanmayanlar onlar bu yoldan yüz çeviriyorlar. Allah sizin için gözler, kulaklar, gönüller yarattı, ne de az şükür diyorsunuz. O sizi yaratıp yeryüzünde yayandır. Onun hazırında toplanıp hesap vereceksiniz. O ki size hayat verendir, öldürendir. Gece ve gündüzün sürekli değişmesi O'nun emriyledir. Hala siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Kötülüğü en güzel şekilde bertaraf et. Biz onların ne ile vasıplandırdıklarını çok iyi biliriz. De ki, Rabbim ben şeytanın vereceği sözeden sana sığınırım. Sana sığınıyorum, şeytanın benimle beraber olup senin huzurunda durmaktan sana sığınırım de. O şeytanlarla beraber olanlar, onlardan birine ölüm geldiği vakit Rabbim beni geri dönder der. Beni geri dönder, orada salih amel işleyeyim. Onun söylediği boş bir kelimedir. Onların önlerinde bir perde vardır, ta dildecekleri güne kadar. Sura öfürüldüğünde, mahşer yerinde, insanlar toplandığında, aralarındaki akrabalık bağı, neslet bağı kalmamıştır, bitmiştir. Kimin o gün tatilleri ağır gelirse, onlar feraha erenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tatilleri hafif gelirse, işte onlar kendi nefislerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Onların yüzlerine ateş çarpar ve onlar orada sırıtıp kalırlar. Onlara denir ki, siz değil miydiniz? Size ayetlerim okunurken onu yalan saydınız. Onlar, ey Rabbimiz! Bize nefsimizin hevası, istekleri galip geldi. Delalet içinde kaldık. Rabbimiz bizi buradan çıkar, eğer tekrar yanlış yaparsak, bir daha kötülük yaparsak, belli ki biz zalimlermişiz, o zaman azabı hak etmiş olalım. Allah buyurur ki, susun, bir kelime bile söylemeyin, benimle konuşmayın. Niye benimle konuşmayın? Çünkü onlar dünyadayken de Allah ile konuşmamışlardı. Allah ile Allah'ı zikretmekten, Allah'ın ayetlerini dinlemekten, Allah'a dua etmekten, sohbetini Allah ile yapmaktan kaçırmışlardı. Allah bizi Allah'ın ayetleri okunurken onu yalan sayanlardan eylemesin. Amin. Dinlemiş gibi yapıp dinlemeyenlerden eylemesin. Allah'ın ayetlerini dinlerken işittik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Biz Rabbimize teslim olduk diyenlerden eylesin. Kıyamet günü hüsfa na orayı pişman olanlardan eylemesin. Allah'ın sütün bir daha benimle konuşmayın dediği kullarından eylemesin. Amin. Rabbini dinleyenlerden eylesin. Dünya hayatını yaşarken Allah ile konuşanlardan eylesin. Amin. Onu tesbih edenlerden eylesin. Amin. Hamd edenlerden eylesin. Amin. Şükredenlerden eylesin. Tekbir edenlerden eylesin. Amin. Ona dua edenlerden eylesin. Amin. Bununla beraber kullarından bir fırka var ki Rabbimiz biz iman ettik diyorlardı. Bizi bağışla. Bize Rahmet et, merhamet et. Sen Erhamer Rahimi'sin. Sen Hayrur Rahimi'sin. Onlar böyle söylerken, siz onları alaya alıyordunuz. Hatta bu size, beni hatırlamayı unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Ben de bugün onların, sizin bu tavrınıza sahip etmelerinden dolayı mükafatlarını verdim. Onlar, kurtuluşa, muratlarına erenlerdir. Sonra buyurur, yeryüzünde ne kadar kaldınız? Derler ki, biz bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldık derler. Buyurur ki, çok az kaldınız. Eğer gerçekten bilmiş olsaydınız. siz zannettiniz mi ki, sizi boşu boşuna yarattık, öyle mi zannettiniz? Hiç bize dönmeyeceğinizi mi zannettiniz? Allah kerim olan arşın sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Hak, melik odur. Şani yüce olan, e'la olan, ala olan odur. Kim Allah'tan başka, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet ederse, ondan başka ilah edenirse. Muhakkak ki onun hesabı Allah katındadır, kafirler asla felah bulmazlar. De ki Rabbim sen Gafur ve rahimsin, beni mağfiret et, bana rahmet et, sen khayrur rahiminsin de. Bu ademlerin Rabbinden kullarına indirdiği, içinde şüphe olmayan ayetlerdir. <gülüyor> De ki, ölüm vaktiniz geldiğinizde ölüm meleği ruhunuzu alır. Sonra Rabbinizde döndürülürsünüz. Ruhu alan melek, ruhu alır almaz Allah'ın huzuruna çıkarır. O vakit Allah'a karşı suç işlemiş olanları, Rabbini ciddiye almayanları, mücrimleri görürsün ki Rablerinin huzurunda başlarını eğmişler. Derler ki Rabbimiz, gördük ve işittik. Şimdi bizi geri çevir, bu sefer salih amel işleyelim. Gerçekten şimdi yakın sahibi olduk, iyice anladık. Eğer biz dileseydik, her nefse hidayeti verirdik. Ama benden söz çıkmıştır ki, mutlaka cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım benim sözüm haktır yerine gelmiştir. Bunun sebebi bu kavuşma gününü unuttuğunuzdan dolayıdır. Tadın azabı denir onlara. Siz nasıl ki bizi unuttuysanız biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın dedir. Ayetlerimizi ancak o kimseler iman eder ki Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, anlatıldığında secdeye kapanırlar. Ve Rablerine hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler, büyüklenmezler. Rahatlarını bozarak yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve ümit ile dua ederler. Ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Böyleleri için hiç kimse bilmez, anlayamaz, hayal bile edemez. Onlar için nasıl bir göz aydınlığının saklı olduğunu, onlara neyi ikram edeceğimizi hiç kimse bilemez. Bunun sebebi onların yaptıkları amellerinden dolayıdır, onun mükafatidir. Hiç mümin bir kimse fasık gibi olur mu? Elbette ki bunlar bir olmaz, bunları bir tutmayız. İman edip salih amel işlemler için meva cenneti vardır. Yaptıklarına karşılık olarak. Ama pastıkların da varacağı yer cehennemdir, ateştir. Oradan ne zaman çıkmak isteseler oraya geri gönderilirler. Kendilerine tadın ateşin azabı denilecek ki siz onu yalanladınız, yalan saydınız. O gün yaran yanların vay haline. Onlar daldıkları bataklıkta oynayıp dururlar. O gün onlar cehennemin ateşi içinde itilip kalkılırlar. İşte onu yalan saymakta olduğunuz ateş budur denilecek. Ama takva sahipleri için cennet nimetleri vardır. Onlar cennetteki nimetler içindedirler. Rablerinin onlara verdikleri nimetlerle sevinip zevklenirler. Rableri onları cehennemin azabından korumuş. Onlara afiyetle yiyin ve için. Yapmış olduğunuz amellerin karşılığıdır bu. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Allah onları hürilerle evlendirir, bir de imanda onlara tabi olan zürriyetlerini de onlara katar. Onlarla beraber eder. O gün herkes kazandığının rehinidir. O cennetlikler birbirleriyle sohbet ederlerken derler ki, Gerçekten biz dünya hayatını yaşarken kendi aile, etradımız içinde, ehlimiz içinde de endişedeydik derler. Şimdi Allah bize ihsanda bulundu, bizi o kavurucu ateşin azabından korudu. Gerçekçi ki biz daha önce de Rabbimize dua ediyorduk. Muhakkak ki Rabbimiz iyilik sahibi ve rahim olandır artık Rabbini zikret. Haddini aşıp, azgınlaşmış olanlar, Rabbine karşı saygısızlık yapanlar, bunu hayal kurdukları akıllarıyla mı yapıyorlar? O hayal kurdukları akılları onlara bunu mi emrediyor? Sor onlara, onlar Hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar kimi kendi kimleri mi yarattıştır? Yoksa gökleri, yerleri onlar mı yarattı? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim nezaretimizdesin. Kartının vakıti Rabbini hamd ile tesbih et. Geceleyin onu tesbih et. Yıldızların battığı zamanda Rabbini tesbih et. Subhanallahi ve bihamdihi. Elhamdülillahi er-rabbil alamin. Bütün mülkü kudret elinde tutan Allah ne mübarektir. O her şeye kadir olandır. Cehennemi hak edenlerin yeri ne kötüdür. Onlar cehennemin o uğultusunu, solumasını işitirler cehennem neredeyse öfkesinden delirip infilaf eder. Cehennemlikleri görünce. Onlara sorulur. Cehenneme her bölük atıldıkça cehennemin beşileri onlara size Allah'ın Resulleri sizi bu günde uyaran Resuller gelmedi mi? Onlar derler ki evet geldiler. Ama biz onu yalanladık. derler ki eğer biz aklımızı kullansaydık ya da Allah'ın vahyini dinleseydik bugün ateş ehli olmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Onlar rahmetten uzak olsun. Onlar cehennemin ehlidir. Rablerinden gıyaben korkanlar var ya işte onlar onlar için mahfilet ve onlar için büyük bir ecir vardır. İster sözlerinizi gizli tutun, ister açığa vurun. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı bilendir. Hiç yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? O letif ve habir olandır. Sizi yaratan, size gözler, kulaklar, kalpler veren O'dur. Ne de az şükürüyorsunuz. Onlar kıyameti uzak görüyorlar. Ama biz onu yakın görüyoruz. Sen güzel bir sabırla sabret. O gün sema, gök, erimiş maden gibi olacak. Dağlar atılmış yin gibi olacak. Hiçbir akraba, hiçbir hasım birbirinin halini soramayacak. Onlar orada birbirlerine gösterilirler. O gün o cürüm işleyenler, süslü olanlar azaptan kurtulmak için kendi evlatlarını bile vermek isteyecekler. Bir tek kendini kurtarmak için evladını, hanımını, eşini, kardeşini kendisini barındıran kabilesini hepsini verip bir tek kendisi kurtulsun isteyecek. Hayır dedi Allah. Onlar ateştedir. Yalın bir ateştedir. Allah hepsini toplayın, hepsini cehenneme atın. Çünkü o davet edildiğinde arkasını dönüp yüz çevirmişti. O cimrilik yapmış, harislik yapmıştı. Onlar kendisine bir zarar dokunduğunda feryat eder, bir hayır dokunduğunda da onu başkasından mem eder. Yalnız o namaz kılanlar müstesna. Onlar namazlarında daimidirler. Onların mallarında fakirlerin belli bir hakkı vardır. İsteyen için, mahrum olanlar için mallarından pay ayırırlar. Onlar kıyamet gününü tasdik eder, hesabı tasdik eder, hayatlarını ona göre yaşarlar. Onlar Rablerinin azabından korkup titrerler. Çünkü Rabbinin azabından emin olunmaz. Onlar kendilerini, edep yerlerini haramdan muhafaza ederler. Zevcileri müstesna. Onlar ki emanetlerine ve bildikleri sözler riayet ederler. Onlar şahitlerinde şahitliklerinde dürüstlük gösterir. Doğru şahitlik yaparlar. Onlar namazlarını muhafaza ederler. İşte bunlar cennet ehlidirler. Cennette ikram olunurlar. Onlar neyi soruyorlar? O büyük haberi mi? Büyük haber Allah'ın verdiği haberdir. Büyük haber hesap günündeki haberdir. Hesap haberidir. Kıyamet gününün haberidir. O büyük haberi hiç unutmamamız gerekir, her an önümüzde tutmamız gerekir. Büyük haber bu çünkü. En büyük haberi Allah veriyor, o da kıyamet günündeki hesap yerindeki haberdir. Çünkü oradaki haber, haberin içinde bütün insanlar vardır, biz de oradayız, bizim haberimizdir. Allah bizim haberimizi bize haber veriyor. Kıyametle ilgili olan bütün ayetleri kendi haberimiz olarak okumamız lazım. Allah bize kıyamet elindeki bizim halimizden, bizden haber veriyor çünkü. Allah nimetlerini anlatıyor. Yeryüzünü sizin için bir döşek yapmadık mı? Dağları kazık gibi çakmadık mı? Sizleri çiftler halinde yarattık. Uykunuzlu sizin için bir dinlenme yaptık. Geceyi örtü yaptık. Gündüzü de geçim zamanı yaptık. Üzerimizde yedi kat göğü sağlam bina ettik. Bir de ışık veren, pırıl pırıl parlayan güneşi, yıldızları yaptık, yarattık. Bulutlardan sarıl sarıl akan suyu sizin için indirdik. O yağmurla, o suyla nebatları, taneleri bitirdik. Dağları birbirine geçmiş ağaçlar, bağlar, bahçeler yarattık. Sonra, sonra Allah emreder, fasıl günü gelir, ayrım günü gelir, o gün geldiğinde sıra öflenecek. Bölük bölük, fevş fevş bize geleceksiniz, huzurumuza geleceksiniz. Gökler açılır, kapı kapı olur, dağlar yürütülür, serap gibi olur. Muhakkak ki cehennem hazırlığını yapıp gözetler. O haddini aşanların dönüş yeridir. Muhakkak ki kurtuluşa erenler müttakı olanlardır. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip gereğini yapanlardır. Allah orada onlara her türlü nimeti ikram eder. Onlar orada boş laf işitmezler. O gün melekleri saf olup Rabbinin huzurunda dizilirler ve konuşamazlar. Ancak Rahman'ın kendisine izin verdiği kimse müstesna. O da doğruyu söyler. İşte o gün haktır Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutsun. Dileyen de Rabbinden yüz çevirsin. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. Herkes yarın için neyi hazırladığına baksın. O gün inkar edenler, kafirler Allah'tan yüz çevirenden diyecekler ki: Ya leyl Ne olurdu? Keşke toprak olsayım olmasaydı, hesabım görülmeseydi, kitabım verilmeseydi. Keşke Öldükten sonra toprak olup gitseydim diyecek. Allah bizi kıyamet günü pişman olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi mütakilerden eylesin. Amin. Rabbine varan yolu tutanlardan eylesin. Amin. Rabbine firar edenlerden eylesin. Amin. Rabbine koşanlardan eylesin. Amin. Hayırda, güzellikte, müsabaka edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi insanlara, birbirimize, kendimize rahmet olanlardan eylesin. Amin. Hayır olanlardan eylesin. Amin. İkram olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi mehsinlerden eylesin. Amin. Salihlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.